وخيرها هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Değerli kardeşler bu gece sizlerle Şeyh el-İmam el-Allame Ebül Maali Mahmud Şükri Alusi'nin e, Gayatul Emanil -e adlı e, kitabını kitabında mukaddimesinde zikrettiği bazı hususları okuyacağım. Sizlere bunu nakledeceğim. Ee, İmam Alusi Ebül Maali Mahmud Şükrü Alusi Hicri olarak 1273, Miladi olarak da 1856 yılında Bağdat'ta doğmuş bir alim. Meşhur Alusi ailesinin mensuplarından Mahmud Şükri'nin amcaları, dedesi, bunların hepsi birer alim. Şeyh e, Mahmud Alusi'nin hayatının ilk bölümü 30 yaşına kadar tasavvuf içinde geçiyor. Bunlar ilim aile. Yani eskiden arkadaşlar e, ilimle meşhur aileler varmış. Yani o aileler sürekli ne yetiştirilmiş? Alim. Yani aynı ne gibi? Hı? bir meslekle meşhur olan aileler gibi. Bakıyorsunuz ki o aileden ne yetişiyor? Terzi yetişiyor. O aileden marangoz yetişiyor. O aileden itfaiyeci yetişiyor. Mesela Şeyh Muhammed İbni Abdullah Rahimahullah'ın da aynı şekilde torunları ailesi. Bugün bile Şeyh diye bilinen şeyhin ailesi demek. Bilinen neler yetişiyor? Alimler yetişiyor. Çocuklarını o şekilde yetiş yetiştiriyorlar. Bugün Suudi Arabistan'ın Müftüsü Şeyh Abdülaziz Ağluşeyh. Suudi Arabistan'ın e, Din İşleri Bakanı Salih Ağluşeyh. bunlar hepsi Muhammed İbni Abdullahın torunları. Oraya sırf Muhammed İbni Abdullah'ın torunu oldukları için gelmiş insanlar değil. Daha henüz 17-18 yaşında ilmi kitaplar, risaleler yazmışlar, reddiyeler tasnif etmiş. ilim adamları bunlar. Şeyh Mahmud Şükri Alusi, Bilmiyorum bu zamana kadar hiç duydunuz mu bu alimi? E, meşhur ilim adamlarından. Dede, dedeleri meşhur, amcaları meşhur. Dediğim gibi hayatının ilk 30 yılını tasavvuf, sofi, tarikatçı olarak geçirmiş bir alim. Hayatını onu tanıyan yakınları, öğrencileri, ilim ehli üç aşamada ele alıyor. Diyor ki ilk bölüm tasavvuf, sofi olarak. Sofi bir kimse olarak yaşanmış, geçirmiş bir kimse. İkinci bölümü arkadaşlar yine tasavvuf, tarikatçılık var. Ancak selefi akideye de, ehli sünnet ve cemaatın akidesine de yavaş yavaş ne olmaya başlamış arkadaşlar? Vakıf olmaya başlamış. Öğrenmeye başlamış. Onu görmeye başlamış. Yani güneşin parıldısını tünelin ucunda bir ne görmeye başlamış? Aydınlık görmeye başlamış. Ama henüz hala nerede? Tünelin içinde karanlıkta. Diyorlar ki bu dönem fazla uzun sürmüyor. Hemen ardından üçüncü dönemi geliyor ki burada artık Şeyh Mahmud Şukri Alusi Al Selefi daveti haykırarak Sesli bir şekilde dillendiriyor. Tevhide daveti. Ehl-i sünnet vel cemaatinin davetini. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının davetini ne yapıyor? Aleyküm selam. Açık bir şekilde dillendiriyor. Mazisi olarak, geçmişi olarak... ...geldiği yer olarak... ...tecrübelerine dayanarak... ...ve daha sonradan da... ...okumaları sonucu, öğrenmiş olduğu... ...ilimi de bir araya katarak... ...ortaya böyle... E, İki tarafı da çok iyi tanıyan, insaf sahibi, munsif, objektif meselelere objektif bakan bir alim görüşü ortaya çıkıyor. Onun için kitapları bizim için değerli arkadaşlar. Yani biz ehli Sünnet davet dediğimiz zaman sadece Arap Yarımadası'nda sınırlı kalmış alimleri kastetmiyoruz. Bugün Osmanlıca Arafyası'nda da o dönemlerde yaşamış, tevhidi ilan etmiş alimler bulunmuş. Bugün kitaplarının işte Türkçe'ye basıldığını, bazı konularda basıldığını görüyorsunuz. Bazı konularda, tevhidi konularda ne yapmışlar? Ehl-i e etmişler. Veya işte Irak gibi, Bağdat gibi yerlerde yaşamış bu tür alimleri görüyorsunuz. Tevhidi öğrenmişler, tevhidi davet etmişler. Hani bizlere muhaliflerimizin damgalamaya çalıştığı, yapıştırmaya çalıştığı gibi bu görüş sadece Arap Yarımadası'nda belli bir yere ait, bedevi insanlarına ait görüşler değil. Bırakın son yüzyılı, ilk yüzyıllara gittiğiniz zaman bu görüşün sahibi olan dört mezhep imamını görüyorsunuz. İkinci yüzyılda. Ondan sonra e, hadis alimlerini, Bukharileri, Müslimleri görüyorsunuz. Yani bu, bu akide sonradan ortaya çıkarıp, çıkarılıp icat edilmiş bir akide, bir inanış değil. Asıl olan nedir? Bu itikattır, bu inanıştır. Ama bugün insanlar bu asıl yoldan, bu asıl prensipten uzaklaştıkları için ne, ne zannediyorlar? Geceyi gündüz, gündüzü gece zannediyorlar. Erhamdülillah. Erhamdülillah. Yani insanlara İmam Ebu Hanife'nin sahip olduğu itikada inandığını söylediğin zaman yani ben allah Teala'nın isim ve sıfatlarına bu şekilde inanıyorum dediğin zaman, iman konusunda bu şekilde inanıyorum dediğin zaman yadırganır bir halde olmuşsun. Öyle bir zaman diliminde öyle bir mekanda yaşıyoruz. Ve deniyor ki ya bu görüşleri nereden çıkarıp bulup getiriyorsunuz? Neden kaynaklanıyor? Az sonra okuyacağız. Mahmut Şükrü al Bir insanı hak olan, doğru olan yoldan hangi etkenle sebepler alıkor? Neler engel olur? Bunu incelemiş ki bu mukaddime çok güzel bir mukaddime bir giriş. Neye giriş yapıyor Şeyh Mahmud e, Şükri Alusi rahimullah bu kitabında. Kitabın adı daha önce de söylediğimiz gibi Gayatul Emani Firredi alen Nebhani. Nebhani diye bilinen adında ta tasavvuf ekolüne sahip kabirlerden medet almayı, ölülerden yardım istemeyi savunan, bunlarla ilgili uydurma zayıf hadisler getiren yahut da Sahih deliller olup konuyla alakası olmayan deliller sunan bir alime yazılmış bir nedir? Red kitabıdır. Bu kitabın mukaddimesinde bu alim, Rahimahullah, Şeyh Mahmud Şükri Alusi Nebhani'nin görüşlerini tek tek ele alıp çürütmeden önce genel bir giriş yapıyor. Diyor ki, yani bir insanı bir insanı hak yoldan hangi etkenler neden bir insan hak yoldan yüz çevirir? Neden? Az önce söyledi ya. Geceyi gündüz, gündüzü gece görür. Karayı ak, akı kara görür. Ona engel olan nedir? Etken olan nedir? Bunları inşallah değineceğiz. i̇mam Rahimahullah diyor ki girişinde "Fe inne emsalen nebhani'l mu'ridin anil hak, al-muttabi'in li ehwa'ihim. Kesirun fi'l aqtari diyor ki Nebhani gibi Nebhani ve onun benzerleri ne bani ölmüş bir adam onun döneminde yaşamış ama yani her kavmin bir neyi vardır diyor seleften böyle bir rivayetler var sözde var. Her kavmin mirasçıları vardır. Nasıl ki anne babanın mirasçıları var. Çoluğu çocuğu ondan mal mülk miras ediyor. Her görüşün de ne var arkadaşlar? Mirasçıları var. Yani hariciler peygamber aleyhissalatu vesselam'ın döneminde yaşamış bitmiş mi? Bitmemiş. Onların neleri var? Mirasçıları var. O batıl, o yanlış görüşleri onlardan almışlar. Hala ne yapmaya çalışıyorlar? Yaşatmaya çalışıyorlar. Nebhani de bu alemin zamanında yaşamış bir adam. Bu adam ölmüş bitmiş ama görüşleri savunduğu görüşler bugün hala diri tutulmaya çalışılıyor. Vatandaşın, avamın, halkın kafasında bu şüpheleri ne yapıyorlar var? Yayanlar var radyolar aracılığıyla, televizyonlar aracılığıyla, yazdıkları kitaplar aracılığıyla. Diyor ki müellif Nebhani onun emsali benzerleri haktan yüz çeviren, hevalarına uyan insanlar ketirune Fil akta Yer yüzünde ülkelerde, kıtalarda çokça bulunmaktadır diyor. Bir tane iki tane de değildir diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü tasdiklercesine, ümmetinin Aleyhisselatü Vesselam 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Birisinin hariç diğerinin ateşte olacağını söylüyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette yolunu, yolunun tek olduğunu. فَاَنْ اِنَّ هَذَا سُرَاتِي مُسْتَق۪يمَا وَنِمْ دَصْتَوْا عَرْيُولُمْ فَتَّبِعُوا Buna uyun diyor. Ayet okuyor. Yanından da yollar çizerek وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ Bu yollara da uymayın diyor. Ve bir rivayette her yolun başında o yanlış hak yola paralel gelen ve o miktarda uzaklaşan yolların her birinin başında da neler vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Davetçiler vardır. Oraya çağırıyorlar davetçiler. Yani bugün bangır bangır yayın yapan kendi yoluna çağıran neler var davetçiler var diyor ki İmam Vadelahül Hakı Vadi Hatun ancak Hak hakikat çok açıktır Valem yeltefitu ile ama ne yaptı bu, bu tür insanlar ona iltifat etmediler ona bakıp boynlarını çevirerek bakmadılar Valla arju aliyha ona yönelmediler ve hatta ve inn ıxtar rbihi alaam ki bu insanlara Avam inansa bile, vatandaş, halk bu insanlara inansa bile, o falanca hoca ne kadar güzel konuşuyor. televizyonda çok güzel anlattı dese bile, وَالْجَهَلَةُ الطُّغَامْ فَوَلَا يَضُرُّ الْحَقِّ وَلَا يَمَسْتُ شَرَفَ اَهْلِهِ Ama bu ve bunun gibi insanlar hakka bir zarar veremez diyor. Ve hakka savunan, hakka sahip insanların da kadrini, kıymetini ne yapmaz? Düşürmez. فَإِنَّ الْأَسْبَابَ الْمَانِعَةَ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ كَثِيرَةٌ ج burası önemli. Diyor ki şimdi konuya giriyor imam. Hakkı kabul etmek ile kişi arasında hakkı kabul etmekle hak arasında bir sürü engeller vardır. Maniler vardır. Kema zekera zalik el Hafiz ibn Kayyim fil Hidaye. Diyor ki Hafiz ibn Kayyim Hidaye kitabında Hidayetü'l Hayare fi acibe't el Yahud ve'n Nasara Yahudi ve Hristiyanlara cevap niteliğinde denetlerinde yazmış olduğu kitapta İbn Kayyım kişilerin hakkı kabul etmelerine engel olan sebeplere sayıyor. Bir insan neden hakkı kabul etmez? Neden tevhide boyun eğmez? Şimdi İmam Rahimahullah diyor ki Mahmut Şükrü Elusi rahimehullah al -allame. ilk sebep diyor ki el cehlu İlk sebep ne arkadaşlar? El cehlu bil hak. İnsan bilmediği şeyin ne olur? Düşmanı olur. Bir kişiye hak ulaşmadıysa, doğru ulaşmadıysa o kişi ne yapar? Onun düşmanlığını yapar. Ama o hakikati duymaya başladığı zaman, kulağı onu ısırmaya başladığı zaman belli bir müddet sonra ne yapar? Eğer diğer engeller de az sonra zikredilecek o engeller de ortadan kalkılırsa kalbi o hakkı karşı ne yapar? Yumuşar ve o hakkı kabul eder. Ama ortada cehalet varsa ve sonra sayacağımız diğer engeller de varsa, o kalp o hakkı, o hakikat ne yapmaz, kabul etmez. Ve o hakikate karşı kin besler. Düşmanlık eder. Diyor ki, devamla, فَاِنِنْ <gülüyor> ظَافَ اِلَا هَذَا سَبَبْ بُغْضُ مِنْ اَمْرِهِ بِالْحَقِّ وَمُعَادَاتُهُ لَهُ وَحَسَدُ كَانَ الْمَانِهُ مِنْ قَبُولِ حَقْ اَقْوَىٰىٰ Eğer Cehaletinin yanında bir de. Şimdi kim insanlar var? Cahildir. Köyde yaşayan amcalar vardır. Sokakta yürüyen amcalar vardır. Cahil bilmiyor. Bunun hak ile olan arasındaki engel cehalet. Anlatırsın güzel bir üslupla ortadan kalkar. Kim insanlarda var ki diyor bu cehaletinin üzerine bir de ne var? Buz. Kin. Öfke var yani üstüne. Katmerlenmiş artık. Adam böyle cehaleti ney? Nasırlaşmış. Buz. Ya bırak ya bunlar Bunlar türbelerden, ölülerin işte türbelerini yıkıyorlar. Bunlarda böyle şey var. Kabirlere karşı saygı yok. Böyle ne var? Bir de buz var. Yanlış bir inanış var. Cehalet var. Bir de onun üzerine ne var? Bir buz var. Eğer diyor buna de bu eklenirse o kişinin hakkı kabul etmesi daha ne olur? diyor? Zor olur. Ve en zâfe ilâ zâleke ilfuhu ve adetuhu ve mirbâhu alâ mâken aleyhi âbâhu ve min ve men ve Şimdi kademe kademe getiriyor. Diyor şayet o cahil olduğu şeye karşı buzu var, öfkesi var, sevmiyor. Bir de bulunduğu itikat bulunduğu din ona sevimliyse, onu severek yapıyorsa, atalarından, babalarından böyle gördüyse, ona karşı bir muhabbet besleyerek yapıyorsa, artık o adamı ne yapamazsın? O hakkı kabul etmeyi çok zorlanır. Adam oturuyor akşam namazından sonra ayaklarını büküyor, şeyhini hatırlayarak rabıta yapıyor. Şeyhinin alnından bir nur çıkarak onun kalbine geldiğini, Şehinin onu o anda hazır ve nazır olarak gördüğünü, onun yanında bulunduğunu, desteğini ona getirdiğine inanıyor. Niye? Çünkü hocasından, sevdiği kimselerden bu şekilde görmüş. Onların medreselerinde, onların Kur'an kurslarında yetişmiş. Tevhide cahil, bilmiyor. Tevhidin hakikatini öğrenmemiş. Ama burada da kalmamış. Hep onunla ilgili, onun sahipleriyle ilgili tevhidin savunan, davet edenlerle ilgili kötü şeyler duymuş. Bir de bunun üstüne. Bulunduğu din ve bulunduğu öğretiler, ibadetler ona göre ne? Sevimli geliyor. Onu yapmadığı zaman eksik hissediyor. Onu ya severek yapıyor. Siz bu adamın bir de hakkı kabul etmesini düşünün. Ne kadar zor oluyor değil mi? Allah bu insanı hidayete muvaffak etmezse sen belini çatlat, sabahtan akşama kadar otur, ne yapamaz? Kabul etmez. Peygamber Aleyhisselam ayı ortadan ikiye yarıyor. Değil mi? Diyorlar ayı ortadan ikiye yarıyorlar. Niye inanmıyorlar? Niye? Çünkü bir cehalet var. Bir tarafta da ne var? Atalarının bulundukları din var, inanış var, itikat var. diyor ki sallallahu aleyhi ve Bir de bunun üstüne etrafındaki insanlardan, otoriteden, akrabalarından, eşinden, dostundan korkuyorsa böyle bir korku varsa, bazı insanlarda bu var. Şahsiyeti, kişiliği biraz zayıf, etrafından korkuyor. Diyor ki, cehaletinin üzerine bu saydıklarımıza binaen bir de çevreden bir korku, tepki alacağını, malına, mülküne, işine, gücüne, parasına, ticaretine zarar geleceğini düşünerek cehaletin üzerinde ısrar ediyorsa, bunun diye hakkı kabul etmesi biraz daha zor olur. Kim gibi diyor? Şam'da, Şam Meliki olan, Kralı olan, Hristiyanların Kralı olan Herakl gibi. Herakl. Hakikati biliyordu. Niye iman etmedi? Aşiretinden, eşinden, dostundan, mülkünün ayağının altından kaldırılıp götürülmesinden gitmesinden korktuğu için. Arkadaşlar burada bize aslında müellif rahime ola bir usul öğretiyor. Yani bir adama davet edeceğin zaman, bir adama hakikati anlatacağın zaman şu anda bizim elimizde hakikat var. Allah'ın kelamı var, peygamberin sünneti var. Bunda yazan gerçekler var. Biz bir insana yaklaşırken bu insanın konumunu bilmemiz lazım. Kim insanlar var ki düz cahil Ondaki cehaleti giderdiğin zaman hemen ne yapıyor? Hakikate mağlup oluyor. Sırtını yere yaslıyor. Kimileri var? cahaleti var ama üzerine bir de ne var? Cahaletiyle birlikte yapmış olduğu o yanlışların sevgisi muhabbeti var. Bir de kavminin korkusu var. Ticaretinin elinden gitmesi var. Bu adamla bu adama ne yapamazsın? Bir, yaklaşamazsın. Davetinin kabul olmasını istiyorsan ne yapacaksın? Her birine ayrı yaklaşacaksın. Diyor ki ma mü müellif rahimehullah ve kema nara kesiran mimmen yentesibu ila ilm min ahli al-manasibi vel jirayat yentesibuna ila al-taraiq Bugün diyor kendi çağından bahsediyor. İlme kendini nispet eden, ilim kisvesine bürünmüş insanların birçoğunu bu şekilde görüyoruz diyor. Ve yelhuruna ma yaruju min al-akaid lada hukumatihim dawlatihim. Yaşamış oldukları hükümetlerde, devletlerinde diyor. Hangi itikat, hangi inanış? İsteniyorsa, hangisi rahitse onu diyor gösterirler insana, onu anlatırlar. Sanki günümüzden bahsediyor. Sanki televizyonları açmış da tek tek gezmiş, televizyonlara çıkan hocalardan bahsediyor. İnsanların keyfine, hevasına, ne hoş gidiyorsa onlara konuşan bir sürü ne var? Doktor ünvanlı, profesör ünvanlı insanlar var. Diyor ki Ve kesiran. Bakın İmam Mahmud Şükrü diyor ki ben diyor, bu halde olan, bu durumda olan birçok diyor adam tanıyorum. Sonra Allah talan şu ayetini okuyor. Ola kellevi neştara bu dalalete bilhuda. İşte onlar var ya, hidayete karşılık ne yapmışlardır? Dalaleti satın almışlardır. Femaara bir hadi ticara Onların ticaretleri ne kötü bir ticaret? Yani hidayeti veriyorsun, karşılığında ne alıyorsun? Dalalet alıyorsun. Cenneti veriyorsun, karşılığında ne alıyorsun? Ateş alıyorsun. Diyor ki Allah Teala ayette hat rabihat ticaretuhum. Onların ticaretleri kazanmamıştır. Em makanu muhtedin. Onlar hidayete erdirilecek, hidayete ulaşılacak, ulaşacak insanlar daha değillerdir." Diyor ki müellif "Vel maksud hasıl kelam hakkın kabul edilmemesinin ve ona boyun eğilmemesinin diyor birçok sebebi vardır. Tevhidi kabul etmemenin yalnızca Allah'a ibadet etmenin gerekliliğini insanlara anlattığın zaman ya sen nasıl olur da kabirlerde tefessül etmeyi yasaklarsın? Medet umarsın evliyadın yardım istemeyi engellersin diyerek bulunduğu yolda ısrar edenlerin diyor hakkı kabul etmesinde birçok engel şeyler vardır. Bunların diyor temeli o kişilerin kalbinin kasvetine dayanır diyor. Kalpleri ne olmuştur onların artık? Kasvet bürümüştür. allah Teala diyor aynı Yahudilerden şu şekilde bahsetmiştir diyor. Kur'an-ı Kerim'de. Thumme kaset kulubukum min ba'di zâlike fehiyyekel hicâra. Ey Yahudiler bu olaylardan sonra allah Teala sizleri imtihan etti. inek kesin dedi. Nasıl olacak dediniz. Böyle Allah'ın emirlerini yerine getirmediniz. Rengini sordunuz. Nasıl olacak dediniz. Yaşını sordunuz. Diyor ki Allah-u Teala, evet. kaset min ba'di İşte bu olaylardan sonra kalpleriniz ne yaptırıyor öylere? Katılaştı. Arkadaşlar kalp katılaşır. Hak anlatılır. Hak öğrenilir. Ama hala inat edilirse bu kalp, aleyhissalatü vesselamın dediği gibi bedende bir mudga vardır, bir et parçası vardır. İzâ saluhat saluhal cesedü kullu Bütün cisim onun düzelmesiyle ne yapar? Düzelir. Ve idâ fesedet, eğer diyor aleyhissalatü vesselam, bu kalp bozulursa Fesedel cesedü kullu. Bütün ceset bozulur gider. Allah-u Teala Yahudilere bunlardan bahsiyor. Kalpleriniz bu olaylardan sonra ne oldu? Kasvete büründü. Ne gibi? Fehiye kel hicârah. Taş gibi oldu. Taş. Bazı kalpler var taş. Ve inne min hîvâ. Ve ev eşeddu kasvâ. Diyor ki allah Teala hatta taşlardan daha da kasvetli oldu, sert oldu. وإن من الحجاره لما يتفجر منه الأنهار أما diyor kimi taşlar var ki onlardan ne fışkırır su fışkırır ve إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء kimilerinden nehirler kimilerinden de su fışkırır ve إن منها لما يهبط من خشيتك kimî taşlar da vardır ki Allah'ın korkusuyla ne yapar yuvarlanır, <gülüyor> yuvarlanır diyor bak Allah Teala taşlar ya taş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın kork Allah korkusundan ne yapar taşlar dualanır. O'm Allah bi ghafiren amma taamelun. Allah Teala sizlerin yaptıklarınızdan ne değildir ruhullere gafil değildir. Sonra müellif Allah bizlere Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın döneminde o andan önceki dönemlerde yaşamış ehli kitap ve müşriklerden bahsediyor. Diyor ki, bu insanların hakkı kabul etmemesinin engellerinden bir tanesi de neydi? Veyahut da şirke düşmelerinin sebeplerinden bir tanesi de neydi? Salih kimseleri, evliyaları, hocaları, iyi insanları Allah'a ne yaparlardı? Ortak koşarlardı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bundan bahsediyor. Ne diyor? اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ Ey peygamber, biz sana ne indirdik? Bu kitabı indirdik, Kur'an'ı indirdik. Fa'budillaha muhlisan lehuddin. Dini yalnızca halis kılarak, yalnızca ona ibadet ederek ne yap? Allah'a ibadet et. Ela lillahi'd-dinul halis. Yalnızca halis din kimedir? Allah'adır. Ve Ladinet takadu min dunhi Allahla birlikte başka evliyalar, dostlar edinenler var ya. Ne derler? Onlar Allah onların sözlerini aktarıyor bize. Derler ki: "Manabudhum illa liyukaribuna ila Allah zulfe." Bizler bu evliyalara, bu salihlere, bugünün terimleriyle, bu kutuplara, bu gavslara, ancak bizleri Allah'a yakınlaştırsınlar diye yöneliyor ibadet ediyoruz. Mekke'li müşriğe soru sorulduğu zaman verdiği cevap bu. Niye ibadet ediyorsun? Niye tavaf ediyorsun? Niye kurban geçiyorsun kabrin yanına gelip? Niye bu kadar yol mesafe kat edip gelip buraya çaput bağlıyorsun? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Dendiği zaman deniyor ki: "Mane'abudun illa li ila Allahiz-zulfa." Bizleri Allah'a yakınlaştırsınlar, daha çok yakınlaştırsınlar diye. Yani Allah'a yaklaşmak istiyoruz. Allah razı diyor ki inna'llaha yahkumu beynehum fima hum fihi ihtilafun. Allah Teala onların ayrılığa düştüğü şeyde ne yapacak? Hüküm verecek. Ve yine Allah Teala onlardan bize bahsederken Yunus suresinde şöyle diyor, şöyle buyuruyor. Ve la budone min dunillah ma la yedurruhum Onlar kendilerine zarar ve fayda veremeyecek olanlara ibadet ederler. Şimdi bugün bu ayetleri okuyan insanlar var. Bakın ki, sebep. Geçen birisiyle karşılaştık. Bu ayetleri okuyorum. Ya diyor, o ayetler diyor, Mekke müşriklerinden bahsediyor Biz ilgilendirmiyor ki diyor yani. Biz diyor, Allah'a inanıyoruz, Allah var diyoruz diyor. Cehalet ve diz boyu, kıtlığa kadar. Bak Allah tarafı diyor ki, Allah'la birlikte kendilerine zarar ve fayda vermeyen şeylere ibadet ederler. İbadet nedir arkadaşlar? İbadetin tarifi nedir? Allah'ı açık. Evet. Allah, Allah Teala'nın sevip razı olduğu sözlü, amel, sözlü ve kavli fiili, avlıyor. kavli ameller. Allah'ın sevip razı olduğu. Dua bir ibadet mi? Evet. Korkmak, evet. medet ummak, yetişmesini beklemek. Evet. Bunların hepsi ibadetlerin en büyükleri kalp, kalp ibadetleridir arkadaşlar. Tevhid de onun için nerede yer edinmesi lazım? Kalpte öncelikle. İkrar kalple. Adamlara ne diyor ki ibadet denilince aklına geliyor? Sadece putunun karşısına geçip secde. Biz onu yapmıyorsak o zaman şeyhimizden medet de umarız. Yetiş ya şeyhim de deriz. Bizi yatak odamızda hanımımızda uyurken de görür. Bunu iftira olarak kabul etmeyin arkadaşlar. Kendi kitaplarında bunu sayfalarıyla birlikte burada bir defa da söyledik, naklettik. Söylüyorlar. Başınız sıkıştığı zaman kabir ashabından yardım isteyin. Arapçasına aynı şöyle rivayet ediyorlar. Fe ilâ tahayyartum fil umur İşlerinizde hayrete, şaşkınlığa düştüğünüz zaman festainu. ne demek? festainu? İsti'ane ne demek? İsti'ane İsti ne demek arkadaşlar? Her gün okuyorsunuz Fatiha suresinde. İyyâke na'budu ve iyâke <gülüyor> nesta'in. <gülüyor> ancak senden iba sana yardım. ibadet eder, ancak senden yardım. yardım isteriz. Bunlar nasıl bir hadis yazmışlar kitaplarına? Adam tefsir yazmış. Tefsirinde diyor ki, başına sıkıştığı zaman, işlerinizde şaşkınlığa, hayrete düştüğünüz zaman, çıkamadığınız zaman, Fes-sainu, isti'ane edin. Fatiha'da okuduğumuz var ya, yalnızca senden isti'ane ederiz dediğimiz dua. E, tamam, isti'ane edin kimden? Bir ashab kubur, kabirlerde yatanlardan. Utanmadan bunu, tefsir kitabını yazmışlar ve insanlar okuyorlar. Hatta, bunu isterseniz yani bir nükte olarak algılayın, isterseniz üzülün. Aramızda da bu olaylara şahit olan kardeşler olmuştur. Çoğu zaman böyle cübbeli, sarıklı, sofik insanlarla konuşuyoruz, diyoruz ya... Yani ölülerden yardım istenilmez. Bu tevhiddir. Bakın yani sizin mensup olduğunuz cemaatler, hocalarınızın yazmış olduğu tefsirlerde de böyle şeyler var. Yok diyor canım diyor. Öyle şey olur mu diyor ya. bizden de diyor ki biz kulaktan doyma, du, e, du, dolma. Oralarda uca köşelerde bize birileri bunu nakletti. Biz de ondan görmeden, okumadan aldık. Öyle yayıyoruz sağda solda. Çünkü genelde memlekette, Türkiye'de böyle değil mi yani? Adama biraz sıkıştırdığında hadi ispatla dediğin zaman ya ben ondan duymuştum mış mış demeye başlıyor. Adama diyorsun ki, bakın kardeşim, yani, ölülerden yardım isteyin diyorsunuz. Mekke'de müşriklerin söylediğinin aynısını söylüyorsunuz. Yani niye ölülerden, ya, kabir hesabından yardım iste diye sorduğun zaman diyor ki, bizi Allah'a bunlar yaklaştıracak. Bunlar sağali insanlar, günahsız insanlar. Biz günahkarız, bizim dualarımız kabul olmaz. Yok diyor ya, böyle bir şey olmaz. İspatla. Tabii kitabı çıkartıyorsun, ikinci cilt diyorsun, 84 diyorsun, 79 sayfaları gösteriyorsun. Ben de bir hocama sorayım o zaman belki. Arıyor yanımızda hocasını, hocam diyor. Tabi aramadan önce de diyor ki, benim bir hocam var. İsterseniz gelin bir tartışın, bir konuşun. Böyle şey olmaz. Bir hocama da soralım yani. Kendinize güveniyorsanız gelin oturalım. Tabi diyorsun ya biz böyle tartışmayı seven, cedeli seven insanlar değiliz. Biz sana hakkı göstermek için, allah Teala'nın dininin bu olduğunu, senin üzerinde bulunduğun inancın, itikadın, sapık bir inancı itikad olduğu, o günkü Mekkeli müşrikler, Ebu Cehiller neye inanıyorsa, bugün senin inancının, itikadının maalesef aynısı olduğunu sana tebliğ etmeye çalışıyoruz. Bundan başka bir gayemiz yok. Yok diyor. Ben diyor hocam arıyorum, bekle diyor. Telefon ediyor hocasına. Hocam diyor, yanımda böyle arkadaşlar var. Tabii hocasından şey bekliyor şimdi yani. E, tamam, dur dur onları, biz geliyoruz, tartışalım yani, Haddlerini bildirelim. Böyle böyle insanlar var filan. Ne yapalım? Hocası diyor ki, sakın diyor onlarla konuşma. Evet diyor. Böyle bir, böyle bir hadis var mı hocam? Evet diyor. Böyle bir hadis var, kitabımızda yazıyor. Sahi mi hocam? bu hadis? evet, sahi bir hadis. O insanlara konuşma diyor. Onlar ne diyorlar sana işte Kur'an derler sana hadislerle kafanı karıştırırlar. İşte ki müşrikler arkadaşlar bakın Allah Teala onlardan bahsederken diyor ki ve yabudun emmin dunil Allah'la ibadet Allah'la birlikte ibadet ederler. Ma la ruhum ve la kendilerine zarar ve fayda veremeyenlere. Ölü ya ölü. Ölünün şu anda kendisine zarar ve faydası olabilir mi arkadaşlar? Ölünün hayattayken kendine zarar ve faydası yok. Allah Teala peygamberi hakkında diyor ki sen kendilerine zarar ne ve fayda verebilirsin hayattayken Hayatta olan bir insanın kendine zarar ve fayda vereme gücü yokken ölen, kabre giren bir insanın öldükten sonra, kabre girdikten sonra kendine fayda vermesi mümkün olabilir mi? Olamaz. sıra Hiç olmaz. Değil mi? allah Teala diyor ki onlar bakın. Ayetin inceliğine bakın. Kendilerine zarar ve fayda veremeyenlere ibadette bulunurlar. Ve yekûlûne ardından da derler ki peşinden ola, işte bunlar Şüfe'a'unâ in, indallâ Bunlar bizim Allah katında Nelerimiz? Şefaatçilerimiz Bugün birçok tasavvufçı, tarik açı diyor ki Sen, biz bu hocaya bağlanıyoruz Bu şeyhi rabıta yapıyoruz Başımız sıkıştığı zaman bundan yardım istiyoruz Niye? Çünkü diyor ölüm meleği geldiği zaman Onlar Azrail diyor Ölüm meleği geldiği zaman şeyhimiz yetişecek Bizi ne yapacak? Onun elinden kurtaracak İmanlı olarak bizi öbür dünyaya teslim edecek. Aynen böyle diyorlar arkadaşlar. Kıyamette diyorlar onun cübbesinde tutunup Sırat köprüsünden geçineceğiz. Mekkeli müşrikler ne diyor? Onlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz. Bakın arkadaşlar. Deminden dersin başında ne dedik? Her kavmin bir neyi var? Mirasçısı var. Mekkeli müşriklerin bugün o gün söyledikleri, dile getirdikleri her şey Aynı ifadelerle, bakın aynı ifadelerle. Ne buluyor? Ifade ediliyor. Aynı şeyler söyleniyor. Değişen bir şey yok. Başka bir özellikleri bunların arkadaşlar. Enne dini humkane mebniyen Allah usuli a alamihat Bunların dini, yaşadıkları din diye uyguladıkları şey, hayatlarında din olarak algıladıkları şey. Asıl itibaren neydi arkadaşlar? Taklit üzere aldıkları din. Taklit. Ne demek taklit? Bugün ne diyoruz? Bakın bu reklam yapmayalım. MP3 falanca marka ama seninkisi taklit. Ne demek taklit? Ona bakılarak sahtesi. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Dinlerini atalarına bakarak taklit üzere. Onlara böyle bakarak içeriğini önemsemeden taklit ediyorlar. Bugünkü maalesef birçok insanın olduğu gibi. Mekkeli müşkülerde de bu var arkadaşlar. Taklit. Diyor ki Allah Teala "Kezaalik ma ersalnakem min ma ersalna min qablike fi qaryatin min nezirin ila illa qala mutrafuha inne vajadna abaana ala ummah ve inna ala muqtadun." Diyor ki Allah Teala peygamberine. Bizler seni bizler senden önce şehirlere her bir nezir, her bir uyarıcı gönderdiğimizde oranın ileri gelenleri ...o şehirlerin ileri gelenleri... ...ne dediler? اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا ala اُمَّهِ Bizler atalarımızı... ...bizler babalarımızı ne üzere bulduk? Bir din... ...ümmet burada din manasında arkadaşlar. Bizler diyorlar... ...atalarımızı bir din üzerine bulduk. Babalarımızı, amcalarımızı... ...hocalarımızı böyle yaparken gördük. ve عَلَى اَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ...ve bizler... ...diyorlar... ...onların eserlerine... ...onların peşlerine takılıp onlara uyacağız... Aynen böyle söylüyorlar. Allah tarafından gönderilmiş uyarıcı diyorlar bunu arkadaşlar. Yani siz şaşırmayın arkadaşlar. İnsanlara dediğiniz zaman size karşı gelip de ya atalarımız böyle bir şey yapmış mı? Nereden çıkarıyorsunuz bunları bak. Denildiği zaman şaşırmayın. Allah'ın gönderdiği elçilere bu, bu, bu söylenmiş. Diyor ki Allah-u Teala De ki diyor onlara sana böyle dediler. Ne dediler? Biz babalarımızı böyle bulduk. Böyle yapıyorlar. Böyle ibadet ediyorlar. Onlara de ki diyor sizlere ey insanlar atalarınızın getirdiği şeyden daha doğru tek doğru olan şeyi getirmiş olsam bile mi böyle. Yani size cenneti getiriyorum. Ne atası ya? Allah katından geldim ben. De diyor. Kalu <gülüyor> Cevaba bakın. İnna bime ursiltun bihi kafirun Bizler getirdiğin şeye inkar edicileriz. Kabul etmiyoruz kardeşim. Bakın aynı ağız arkadaşlar. Hocam cehenneme girse ben de onun peşinden ne yaparım diyor. Giderim diyor. Aynı Arkadaşlar aynı şeyi söylüyorlar. Bugün birçok insandan duydum. Kendi kulağımı. Onun diyor cehenneme gireceğini bilsem ben onunla beraber gireyim. Bakın aynı, aynı cevap. Bizler sizin gönderdiklerinizi inkar ediyoruz. Babalarımız doğrudur. Çünkü niye? Taklit. Taklit var arkadaşlar. Başka bir ayette Allah Teala Bakara Suresi'nde buyuruyor. Eyyellezîne āmenû ittabi'û mâ unzile, Bakın Allah Teala insanlara peygamberlerine hep şunu öğütlemiş. Allah'ın indirdiklerine uyun. Peygamberin getirdiklerine uyun. Onlara Allah'ın getirdiklerini uyun dendiğinde cevap nedir bakın arkadaşlar Bakara Suresi 170. ayet. Kâlû belennettebî'u mâ ulfîne 'alâ ana." Cevap. Babalarımız bulduğumuz şeye uyarız. Bakın. Atalarımızı bulduğumuz şeye uyarız. Bitti. Avvelen kebâ'uhum la ya'kilûne şey'en ve diyor Allahu Ama sizin atalarınız bir şey akletmiyorsa da mı? Doğru yolu bu bulmuş insanlar olmasalar bile mi böyle yani? Siz ne kadar kör insanlarsınız. Değil mi arkadaşlar? Yani ne kadar kör insanlar. Aynı şeyi bugün görüyoruz arkadaşlar. Yok diyor ya, ben diyor bu böyle gördüm diyor. Küçükliğimden böyle böyle. O adam cennete girse bilsem ben diyor onunla beraber girerim diyor. Ne kadar ağır bir söz değil mi arkadaşlar? Demek ki bu da ne? Bu da hak yoldan insanı alıkoyan etkenlerden bir etken. Başka bir etken, başka bir sebep. Bakın bu ne dedik biz bu alimin doğum tarihi ne dedik? Hicri 1200 73 dedik. Hicri 1200 73 dedik. Miladi olarak kaça? Denk geliyordu. 1856 kaç yıl, kaç yıl önce yaşamış bu tarihten itibaren? Yani yaklaşık 150 yıl olmuş. Sanki şu anda desek demişiz, yani şu anda bir insana desek gel şöyle bir sosyal analiz yap şu hak yoldan uzaklaşan insanların, neden hak yoldan çıktıklarını bize bir araştır getir. Biz de bir inceleyelim, ona göre davet yapalım insanlara. Desek, ancak böyle bir çalışma gider arkadaşlar. Diyor. Ömün hasa Bir özellikleri de şudur diyor. El ihtimadu al al kethra, wal ihtijaju bi azam. Sana şunu derler sürekli. Tamam da kardeşim. Çoğunluk böyle yapıyor. Kaç kişisiniz? Değil mi? Ya üç beş tane çapulcu toplanmışsınız. Ya 70 milyon insan var. Dünya aleminde kaç milyon insan var? Bunu derler. Diyor. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor arkadaşlar? Ve intuti' ekstra <Sessizlik> men fil ardi Ve intuti' ekstra men fil ardi yudillûke an sebilillah <Sessizlik> Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan ne yaparlar? <Sessizlik> Sapatırlar. Çoğunluk ölçü değil arkadaşlar. Çoğunluk ölçü değil. Bugün de aynı şeyi duyuyoruz değil mi? Ya diyor. Milyonlar ya. Falanca Efendi Hazretlerine 3 milyon insan bağlı. Falanca Efendi'ye bilmem kaç bin tane insan gidiyor. Ve min hasaisim. Başka bir özellikleri. El istidlal ala butlani şeybi kevnihi gariben. Bir şeyin yanlış olduğuna, bir şeyin batıl olduğuna kail olmak için onlar, yani bu batıldır demek için delil olarak ne getiriyor? Ya çok garip. Böyle tuhaf görmedik yani. Bu ne ya? diyorlar değil mi? Bunu söyleyin belli İbrahim'a. Bir etkende bu. Engel yani ne yaparlar? Hakkı kabul etmedeki engellerinden bir tane engel engellerden bir tanesi de nedir? Hakkı tuhaf görürler. Ya Allah Allah ya. Şimdi sen böyle namaz kılıyorsun da mesela namazla alakalı bir neferin. Bu nasıl bir namaz kardeşim? Tuhaf ya böyle bir şey görmedik. Garip. Allah Allah ya. Değil mi? İşte dua nasıl bir dua ediyorsun? Allah Allah ya. Bugün birçok Arap üniversitelerinde okumuş, orada mezun olmuş, insanlarla bir arada, bir aradaydık. Birisi hapşurdu. Elhamdülillah dedi. Herkes hamuk Allah dedi. Cevap olarak yehdina ve ehdikumullah dedi. Oradan bir arkadaş dedi ki, öyle deme dedi. Sünnette, hadiste gelen yehdikumullah ve yuslih balakum. Fark etmez dedi. Yani cevap olarak fark etmez. Fark eder yani. Niye fark eder? Az daha önceki hafta bir önceki haftada söylemiştik hatırlarsanız. Din bize nasıl ne söyleyeceğimizi öğretmiş. Ona göre bir garip tuhaf yani. Yehiyyi't-kumullah ve sülih Nasıl bir daha nasıl bir daha söyle filan duymamış çünkü garip. Halbuki kitaplarda bu yazıyor. Senin söylediğin annenden, babandan küçükken öğrendiğin ve ki üniversite bitirmiş olsan bile demek ki onu görmedin, okumadın. O görmüş, okumuş olsan bile atalarından anandan babandan görüp duymadığın bir şey olduğu için ne yapmadı? Sen de o oturmadı, yer bulmadı. Evet. Diğer bir özellikleri arkadaşlar. El-gulubu fi's-salihin minel ulama ve'l-evliya. Alimleri, evliyaları, salih kimseleri sevmede Aşırı giderler. hadi aşağılar. İnanın sahabenin dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında girmedi hallere giriyorlar bu insanlar. Şeyhlerinin, hocalarının yanında. Ben gördüm. Adam arabaya biniyor. Mercedes. Yalıyorlar, süpürüyorlar. Süpürüyor, Elleriyle, şeyleriyle, elbiseleriyle dokunuyorlar böyle. Kendi gözümle gördüm. Bir gün Mescid-i oturuyoruz. Öyle meşhur bir hoca değil yani. Cemaatin Mahalle hocalarından belki de birisi. Adam şimdi bir zemzem içiyor, plastik bardak. Ondan sonra içip sağ tarafına uzatıyor böyle bakmadan. Arkadan hop, öğrenciler tutuyor, alıyorlar şeyi. Bardağı ceplerine koyuyorlar. Yani inanın bunu bana birisi anlatsa ben inanmam. Ama şu iki gözümle gördüm, Allah şahittir. Neden? Aşırı guluv. Haddi açmak. Enes rivayetinde. Bizlerden diyor Allah'ı daha çok seven kimse yoktu. Hayatımızda Allah'tan, Allah Resulünden daha çok sevimli bir insan yoktu. Buna rağmen o içeri girdiğinde bizim onun için ayağa kalkmamızı sevmediğinden dolayı, kerih gördüğünden dolayı biz onun için ayağa kalkmazdık diyor. Hadiste Ebu Davud rivayet ediyor. Yani bir ashabı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Rivayet Aleyhisselatü ashabını düşünün. Bir de bu insanların bu cahil cuhelaya saygı adına yaptıkları haddi aşmaları düşünün. Sadece hayatta değil arkadaşlar. Vefat ettiklerinde de bir arkadaşımız var. Mezarlıklarda çalışıyor. Bahsediyor böyle İstanbul'daki bazı kişilerin vefat etmiş zamanında şeyh, gavs, kutup olan adamlar fani olup ölüp toprağın altına mezara girince Diyor ki arkadaş, çalışan arkadaşlar kendi gözleriyle görmüş. Birçok farklı kişilerden de duydum. Kabre gidiyorlar diyor. Elleri namazdaki gibi sağ ellerini sol ellerine bağlamışlar. Şu şekilde kuşu içinde duruyorlar. Adım adım oraya kabre doğru ilerliyorlar. İşte orada artık medet bekliyorlar, dualar okuyorlar, el açıyorlar. Ve geri geri çıkarken de sırtlarını kabre doğru dönmüyorlar. Geri geri çıkıyorlar. Bu şekilde ne var arkadaşlar? Haddi aşma var. Haddi aşma var, gulüb var. Kimi, bu, bu, bunu nereden aldı bu insanlar? Yahudi ve Hristiyanlardan. Ve kaletil Yahudu Üzeyrun ibnullah. Yahudiler ne dedi? Özeyir Allah'ın oğludur. Tabi yani Hristiyanlar az kalır mı? Ve kaletil Nazara el-Mesih ibnullah. Onlar dedi ki İsa da, Mesih de Allah'ın olur. Şimdi bizimkiler de bunu diyemiyorlar, dilleri varmıyor. Yani onları Allah nurdan yaratmış, bizim Peygamberimiz özel nur Muhammed diyorlar, rivayetler uydurma rivayetler, bir şeyler bulup takıp gidiyorlar. Bakmışsın ki ne yapmaya başlamışlar, mevlüt kandilleri, şunlar, bunlar. Onlar ne yaparsa bunu yapıyorlar. Hatta tarikatçılardan, tasavvufculardan yani bu konuda Yahudi ve Hristiyanları aşarak, İleri gidenler bile olmuş. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bu seyrinin kasidesine bakarak. Senin diyor kerametinden yani ikramından, cömertliğindendir dünya ve ahiret ey Allah'ın Resulü. Yani Allah'la eş tutuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. levh mahvuzdaki ilim senin ilminden bir cüzdür diyor. Yani i̇lmi o kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın kuşatıcı ve kapsayıcı bir ilimle niteliyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ı. Aynı bir ilah gibi, aynı Allah'ın ilmi gibi. Levhi-Mahfuzdaki ilim senin ilminin bir cüzüdür diyor. Yani Allah'ın olur demesi bundan daha ehlen belki yani, subhanallah. Görüyor musun? Sen Allah'sın diyor, ilmin Allah'tır diyor senin. Yani. Allah'ın ilmi gibidir diyor, kasidesinde. Yani Yahudiler bir şey söylüyor, Hristiyanlar geri kalmıyor. Hristiyanlar bir şey söylüyor, bizim... Kendine ispat eden bu tarikatı, tasavruçlar kitaplarına bakın. Ne yapıyor Bunu söylüyorlar. Adam en son yaptığı Mekke'de konuşmasında yani orada bulunan, o sene Mekke'de bulunan bazı arkadaşlardan da dinledim, tehkit ettim. Adam sana diyor ekmek diyemem, ekmek durdum mu kokar, su diyemem, su mu bozulur, yemek diyemem, yemek durdum mu çürür. Aynı diyor İmam-ı Rabbani dediği gibi Allah eşittir. Muhammed eşittir. Allah. Bunu söylüyor adam arkadaşlar. 2-3 sene önce vefat etmeden önce bunu söylemiş. Mekke'de. Açık açık bunu söyleyebiliyor arkadaşlar. Neden? Gulu, Aşırı gitmek. Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı şeyin aynısı burada da var. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi inha lesunen ve inha sunen. Bunlar yollardır. Onlara karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Dabbın, hayvanın çukuruna geçse de sizler de geleceksiniz. Yani bunlar kusur mu kalacaklar? O Allah'ın oğlu demiş, bu da ne diyor? Bakın arkadaşlar, eşittir diyor, Allah gibi dönüyor yani. Allah'ım Evet. وَمِنْ خِسَالِهِمْ Tabi burada güzel bir şey söylüyor İmam. <gülüyor> رحمه الله. وَمِنْ خِسَالِهِمْ اَتْتَعَصُّبْ لِبَاطِلِهِمْ Taassup sahibi insanlardır. Taassup ederler. Yok gözü başka bir şey görmüyor yani oraya çakılmış kalmış. Diyor ki: Fehinne homulen mafiterakul, hatta akullu fereiqin minhumul akheriin. Yahudi ve Hristiyan bahsediyor? İhtilaf ediyor diyor: Her birine yaptı, birbirine ne dedi? Siz yanlış oldunuz dedi. Ve söyledi: Yahudu, "Leyset Nusara ala şey." Ve söyledi: Nusara, "Leyset Yahudu ala şey." Ve -kitab. kitabı okumuş olmalarına rağmen, kendilerine indirilen Tevratı, İncil okumuş olmalarına rağmen, Yahudiler, Hristiyanlar bir şey üzerine değildir. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerine değildir dediler. Da var yani. Tamam? diyor ki Ferru vaha keda tejidul gulat min ehli tarik al mubtadiya Mahmud Şükrü diyor ki bugün tarikatçıları da bu şekilde görünsün diyor. Ferru fa'iye yu'leysel kadiri'u ala şey. Rafa'i der ki doğru yol biziz. Kadiri'nin yolu doğru değil. Kadiri tarikatı. Ve kadiri'u yu'leysel rafa'i'u ala şey. Kadiri de der ki gidip kadiri tarikatında mensup olanlar söyledi ki Rufailer doğru yolda değil. kadiriler aslında doğru yolda der. Bu hadis diyor <gülüyor> şeyhi Şeyhim benim bu şekilde söyledi. Azrail'den bu şekilde aldı. Azrail'den ruhları geri çekti muridlerine geri verdi. Kim istedikler ki diyor. Merre şeyhi ala cehennem fe arada en yutfiha bimuzaqihi fe halat el melaikete baynaha ve baynuh. sapıklıklardan bahsediyor. Bir tanesi de çıkardılar diyor, benim şeyim cehenneme orada tükürüyle cehennemi söndürmek istedi ancak melekler ona engel oldular. Dediler yapma. Bugün aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Yani bakın internette cübbesiyle sarıya çıkmış bir sürü sahtekar insanlar var. Aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı saptıklıkları, aynı hamaklıkları söylüyorlar. Emin hisalihim başka bir özellikleri ette abudu bi yazen billah Allah'ın şeriat olarak din olarak izin vermediği şeylerle Allah'a ne yaparlar ibadet ederler. bir sürü bidatler var arkadaşlar. Toplanmışlar halay çeker gibi zikir çekenler var. Gözlerini kapatıp taşları dağıtıp Allah'ın Resulü'nün bize emretmediği, öğretmediği zikirleri çekenler var. Yani saymakla bitmez arkadaşlar. Saymaya kalksak bitiremeyiz. Sadece zikirlerine el alsak ne yapamayız? Bitiremeyiz. Bunlar onların başlıca özellikleri. Müellif Rahimahullah burada tabi e, nefesi uzun bir şekilde onları zikrediyor. Bunlar hakkı kabul etme konusunda bidat, dalalet ve şirk üzere olan insanların hak ile arasındaki bazı engeller. Çok önemli hususlar bunlar. Yani Karşındaki insanı anlayabiliyorsun. Bu adam neden hakkı kabul etmiyor genel manada. Taradığın zaman, araştırdığın zaman, incelediğin zaman genelde neyi buluyorsun? Müellif Rahimahullah'ın değil mi? Yani bunları anlatırken ben size inanıyorum ki aklınıza, gözünüzün önünden şerit gibi kimler geçiyor? Malum ozatlar zatlar geçiyor o şeytanlara geçiyor. Değil mi? Diyorsun, bak bunu kastediyor Bunun gibilerini kastediyor yani. Bunlar. İşte Nebhani denilen adam da bunlardan bir tanesi. Ne yapmış? Böyle bir kitap kalemi almış. Ölülerden yazdım isteneceğine dair. Kabirlere gidilip el açılacağına dair bu müellif rahimeullah da bu iki ciltlik baskıda Gayetul emanî fîrreddî alen nebihâni adı kitabında bu şüphelere cevap vermiş. Eğer Arapça öğrenir, ilim talebeler, Arapça anlayan insanlar olursanız bu kitapları okursunuz, anlarsınız. Bizim sizlere böyle bu kitabı getirip anlatmamızı, tercüme etmemizi ne yapmazsınız, beklemezsiniz. Bir an önce elde eder, böyle iştahla, şevkle, aşkla bir gecede belki de bitirirsiniz. Subhanakallahumma bihamdik, <Sessizlik> la ilaha Önümüzdeki haftada yine Çarşamba günkü dersimizi Perşembe yapacağız. Yine sınavlarımız var. Önümüzdeki hafta Perşembe günü 9'u 20 geçe dersimiz başlayacak.